Bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. İşte günahlarımızda itiraf ettik. Acaba bu ateşten çıkmaya bir yol var mıdır? derler. 12. ayet. Onlara denilir ki bu azap şundandır. Bir olan Allah'a iman ve itaate çağrıldığınız zaman küfrettiniz. İnkara ya da nankörlüğe saptınız. Ona ortak koşulunca onun yetkisi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 Ne de sözü dinlenecek bir şefaatçi vardır. 19. Ayet Allah, gözlerin hain bakışını da, Göğüslerin gizlediği şeyleri de bilir. 20. Ayet Allah, adaletle hükmeder. Ondan başka yalvarıp taptıklarıysa, Hiçbir şeye hükmedemez. Çünkü Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, görendir. 21. Ayet Onlar,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 Nuh kavminin, Ağat ve Semud'un ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Yoksa Allah günahsız kullara hiçbir şekilde zulmetmek istemez. 32. Ayet Ey kavmim, cidden ben sizin için o bağrışıp çağrışma, o birbirinizden imdad isteme gününden korkuyorum. 33. Ayet O gün arkanızı dönüp kaçmayı arzu edersiniz.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 Size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Artık ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını çok iyi görendir. 45. Ayet Nihayet Allah, onu o imana davet eden adamı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu, Firavun taraftarlarını da kötü azap kuşatıverdi, boğulup gittiler. 46. Ayet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 kullar arasında kat'i hükmü verdi diyecekler. 49. ayet. O ateşte olanlar bu kezde cehennemin bekçilerine ne olur Rabbinize yalvarın da hiç olmazsa bir gün olsun bizim azabımızı hafifletsin derler. 50. ayet. Bekçiler onlara size açık deliller mucizelerle peygamberleriniz gelmemiş miydi derler.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 77. ayet Resulüm iman etmeyenlere karşı sabret çünkü Allah'ın azap vaadi gerçektir ya onlara tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz ya hus seni vefat ettiririz de o azabı görmezsin nasıl olsa onlar ancak bize döndürüleceklerdir. 78. ayet Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler gönderdik